Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbe istiğfar ne anlamına gelmektedir? Tövbe ile istiğfar. Tövbe rücu dönüş anlamına geliyor. Bir kimse Allah eminden kaçmış, şeytana peşe düşmüş günahlara bakmış, bu kişinin bu yoldan geri dönüp Allah ihticasına tövbe deniyor. İstiğfar da kulun Allah-u Teala'ya dönüşünden sonra allah Teala'dan affını dilemesi. Estağfurullah azim demesi. Tövbe İslam'da temel bir ilke tövbe. Peygamberler hariç insanların her biri günah işleyebilir herkes. Bir insan ne kadar evliya makamında bile olsa yine hata edebilir, düşebilir o makamdan, günah dalabilir. Yalnız peygamberler onlar masum sıfatıyla allah Teala'nın korunmasına peygamberler. Bu inşallah allah bizlere tövbe diye düşermiyorum bizlere. Demek ki kul günah işleyince onu Rabbim hemen terk etmiyor kulluğundan. Yani gerçekten anlamı çok güzel bir şey yazacağım anlamı Bizler öyle insanlarız ki kişi olarak bir kimse bizlere zorunlu olmadığı halde yıllarca ilikirse bizlere yıllarca iyilik etse. Sonra bu kişi iyiliğini bir defa yapmasa biz kızarız. Kim beseriz, Ondan koparız bizler. Ama Yüce Mevlamız bizi yaratmış. Onun kuluyuz. Ona döneceğiz. Öyleyken ne kadar bataklar batakla, batakla, günah da işlerse onun terk etmiyor. Tevbe bir ip. Kim bir besler olursa elhamdülillah onu rahmetin tek kabul ediyor. Yalnız bir abdestin de namazın da belli şartları olduğu gibi tebende usullere var, şartları var, var. Önce işte bakan ayet-i kerimelere hakkında. Birincisi Tahrim Suresi ayet 8'de. Ve elhamdülillah buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey eyhallazina amenu. Ey iman ey müminler. Üsemberler hala bize hitap ediyor. Mevlamız bize hitap ediyor. Ey müminler, iman eden kullarım. Tu bilallahi Allah Teala'ya tövbe ediniz. Yani Allah Teala'ya dönünüz, tövbe ediniz. Nasıl bir tövbe? Tevbeden nasuha. Nasuh tebisiyle tevbediniz bu şey Allah Teala'ya dönünüz velâ buyuruyor. Nasuh tebisi. Dinin nasuh tebisi. Tefsiri Keşhaftan şu ibare aldım oradan. Musipeti tebeti bin nushi. Ali isnadil mecaziyi. Bu da diye tebde nasuh sıfatıyla sıfatlandı isnad mecazi olarak... ...ve ne anlama geliyor... ...en yetubu... ...alli kabaihi... ...kişiler yaptığı kabahattan... ...çirkinliklerden... ...günahlardan, gafletten... ...dönmeleri... ...Allah dönmeleri... Nadimini aleyha... ...o yaptığı kabahata, suça, günaha... ...nadim, pişman olarak... E zaman yapmışım demeden. Yaptığı günahından dedamet ile pişman duyarak, hatta tiskinerek, onu terk edip Allah dönüşü gayeten en dedameti. Pişmanlığın en sonuyla. Yani kişi artık öyle pişman olmalı ki ondan farklı almaz pişmanlık. O kadar insan işi yanmalı. La yeudune Adi günaha dönmemek. Nasıl tevbesiye denir. Her zaman duyarlılığımız cemaatimiz, yani ihlas ile samit Mevla'ya dönmek aslında nasıl nusuh kökünden geliyor ki nasihatten gelir, yani kişiye nasihatlanmış öğüt almış öğütemi anlamına geliyor. İşte tevbenin aslı. Temeli bu adı canadımız. Demek ki bir insan önceki yaptığı günahlarına nadim olmazsa, pişman olmazsa, iç yanmazsa ve kişi onlardan kopmazsa o kişi dili ile istediği kadar estağfurullah çeksin. Bunlar tabi din tevbesi oluyor, kişi bunların bir faydası yararı olmuyor. Bir gün kadınlar Rabia Hatun'u ziyarete gelmişler. Rabiye biliyorsunuz kadın evliyaların piri kendisi. Mübarek hanımcaz her açıdan bir örnek İslam kadınlarına, her işantısıyla. Bu ziyarete gelmişler, tabii konuşuluyor derken, hanımla soruyorlar, ya Rabia. Acaba günde kaç defa Esnafullah çekelim? Diyorlar. Onlar şöyle cevap veriyor. Günde kaç defa Esnafullah Esnafullah çekerseniz onların sayısı kadar Allah tevbe ediniz diyor. Kadınlar şaşıyorlar. Peki Rabia e, Esnafullah demek günah mı tevbe edelim? E sizler diyor ağzınızla dil ucuyla hesaba dersiniz ki günahtan korkmazsınız Allah'a karşı dönmezsiniz dadan olmazsınız bu şekilde esraflı demek o da bir günah tabi demek. kimlerin tevbe etmesi lazım yalnız günah işleyen kim tevbe edecek Allah Teala buyuruyor bunlara bizlere Nur Suresi 31'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tubu ilallahi ve tubu ilallahi. Allah Teala yerleşanı tebdediniz. Cimyan hepiniz melek. Allah bir ya. Allah Teala tebdediniz cimyan hepiniz. Kimler ey <Sessizlik> hayrim Ey müminler hepiniz allah Teala'ya tevbe ediniz. <gülüyor> Ancak o zaman felaha kavuşabilirsiniz. Bakın burada Peygamber de bunun dahil. Eshab-ı dahil, tabi'in tebih-i tarihini dahil Allah-u Teala buyuruyor. Ey müminler hepiniz, hepiniz allah Teala'ya her zaman sürekli tebih ediniz ki لَعَلَّكُمْ tuflihun Ancak ki kavuşabilirsiniz. Nedir felaha? Kur kulandan kurtulup ümideninlerine kavuşmak. Yani cehennemden kurtulup cennete, cemalullah'a kavuşmak için demek ki çok çok tebih yapmamız gerekiyor tabi işte, tevbenin şartlarını güzeterek. Hadeş-i Şirin Büyürek Peygamalli Şirin Ettaib-i Habibullah Ettaib-i günahından tevbe eden kişi Habibullah Allah'ın sevgilisidir. Allah o seviyor. Ama az önce günah işlemiş. Yıllarca belki de günah işlemiş. demek günah? Allah'ın dinlememiş. Kur'an'ı dinlememiş. Allah isyan etmiş. Böyleyken demeye kul dönüp de hele gözüne yaşlı göre kul veya dönerek, pism olarak Allah'a tevbe etti mi allah Teala'nın sevdiği kul oluyor bakınız. et tâib Habibullah sırrına ulaşıyor. ve tâib zembi ve günahından tevbeden kişi, kemen şu kimseye benziyor ki, la-zembele hiç günah işlemeyen kişi gibi oluyor. Allah'ın bakığı rahmeti azam olsun. Yani bizler kul olarak Mevla'mıza yıllar işlenmişiz, günah işlemişiz, batana bakmışız yani. Gönlümüz kararmış. Böyleyken o güzel Mevla'mıza dönersek, yalvarırsak, pişme olarak dönersek Mevla'mıza, günah edersek, dersek, onda bütün günahlar siliniyor, temizleniyor. ve kişi hiç günah işlememiş gibi, puranta gibi oluyor kişi yani amel dertlerine siliniyor, insanın gönlünde siliniyor, hatta bak alı cemaatimiz, meleklerin de hıfzdan siliniyor. Siliniyor böyle. Allah-u Teala melekler unutturuyor kulun Hatta Allah-u Allah-u Teala mahşerde o kulu unutturacak günahşediğini. Kimler, kim güzel tevbe edebilirse. Çünkü mahşerden kalktığı zaman biliyorsunuz, Orada hepsi hatırlayacak. Ne yapma hatırlayacak işte böyle işe. Şimdi sen günah işlemiş. Tövbe etmiş. Etmiş ama cansız tövbe etmiş. Yaptığı geçmiş günahları için fazla pişman olmuyor işinden. İş yapmıyorsa bile onları bıraksa bile işi pişman olmuyor fazla. Bazen günahında kopmayabiliyor kişi pek de terbiye etmemiş Bu kişi kabrinden kalktığı zaman hemen hatırlayacak Eyvah ben şunları şunlara yaptım Bakacak ki kusur üfürülüyor O mahşer yerine toplanıyor herkes bütün canın toplanıyor orada Güneş yakıyor yakıyor kavuruyor Dünya yerden yakıyor tabanını Kulutu ha pişman olacak arada yıllarca ama bir insan dünyada tam gerçek tevbe etmişse ki buna nasuh tebesi deniyor allah Teala okuluna günahlarını unutturacak. O kulun ahzaları unutacak günah maktirmekte. Şahit onlar unutacaklar. O kulun günahı işlediği yer onu oturacak unuturacak. Unutacaklar Mevlam. Ne zaman azri cemaatimiz İnşallah Teala tevbemizi güzel yapabilirsek Mesela bir yazı yazılmış Biliyorsunuz bazı yazılar işte Kuşun kalemi olur, hafif olur Kalem fazla bastırılma şubu olur da Hafif belli olur bazı yazılar Neye benzer bunlar? Günahın işlenme şekline benzer bunlar Kul bir günah işlemiştir ama Kul o günahı cansız işlemiştir ...işlemiştir, hafif işlemiştir. Bu neye benziyor? Bir kağıdı yazı yazılmış... ...ama yazı biraz belirsiz... ...belirsiz. Bu yazı daha kolay silinir. Normal sıradan bir silgiyle... yazı silinebilir. Ama... ...kul işlemiş ama... E, ...günaha kul aşırı dalmış. Örnek diyelim mesela... E, Günümüzde atılmış olan gelişimde sadece düne gitmiş, Derken alkol de almış, hanımı acıya götürmüş oraya, kızını BB saçını yaptırmış, gitmiş de oraya, orada bir de çok muayene bir de olamış da bir de, bir defa ne oluyor? Onun yaptığı günah artık sanki çıkmaz böyle keple boy ile yapılan günah benziyor. ...katı, kuyuk, ağır buna. Ne gerekiyor şimdi? Tabi bunun silmesi biraz daha zor muhteremler. Normal silgi buna yetmez. Yani bir esnafı yetmiyor buna. İşte gödeşi lazım buna aslalarında. Gödeşi var ya gödeşi muhteremler. Her yeri silir gödeşi böyle. Yani kul pişman olacak... ...nadım olacak... ...hiç yanacak... ...hele kul gece kalkacak... ...iki kek namaz kılacak, ...seyeceği kapanacak... Kul bilecek ki benim Rabbim var. O her şeyi görebiliyor. Ona döneceğim diye kul inşallah göz dökebilirse hiç işte sözü çabuk silebiliyor göz içine. Bunun adı cemaatimiz yani günah işlememeye özen gösteren hatıra. İşlememeye. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz cennette bir hata işledi. Buna hata deniyor buna. Yapmaması gerekeni yaptığı orada. Yani yasaklanmış benim ağacını yedi. Tabi aldatıldı, kan rıldı. Hazreti Havva anamızın koluna girdi. Onu oraya itti. Hatta Havva elle eline ağzına soktu meyve Adem babamızın. Ama tabi bu onun için büyük suç oldu. Çünkü makamın büyük yüksek olduğu için. Biliyorsun tabi yeryüzüne indirildi. Allah'ın tarihini ayırdı birbirinden havamız anamızın Adam Adem babamız Serendip adası derleri eskiden Hindistan'ın güneyinde şeyden dediğimiz bugün ada oraya indirildi. O zaman ada değilmiş ama. Hindistan birleşik bir zamanlar. Havva anamıza cidde indirildi cidde. Mekke'ye oraya indirildi ayırdım elen bunları düşünün ki koca dünyada iki kişi bir Hindistan'ın güneyinde bir Cidede fakat onlara varlık üzmedi de bilhassa Adem babamız hep yüzünü seyzeye koydu sürekli ağladı ne ağlıyor Allah ise entikişinde artık tabi. 300 yıldan denen rivayetler var Sonra ben onu da affetti, kabul ettim Ebremen'in teybesini. ala Adem'e Allah-u Teala Adem babamızın teybesini kabul ettiği anda hatta tebesinin kabul ya da şey bir sebep olarak rivayet ediliyor. Adem babamız hep tabi teybe diye kabul olmuyor bir türlü. Olmuyor olmuyor. Yine bir gün diyor ki ağlayarak ya Rabbi cennette giderken Muhammed Resulullah diye bir yazı gördüm cennette diyor. Ya Rabbi o Muhammed kimini bilemiyorum. Kimse o Muhammed'e beni affet ya Rabbi diyor. Bu diyor Rabbim ya Adem eğer cennette böyle burada orada affederim ben seni diyor. Böyle affedeli allah Teala Adem babamızın teybesini kabul ettiği zaman hennetül melaiketü melekler koşup geldiler, onu tebrik ettiler Adem babamızı, sevindi melekler. Ve elbette aleyhi cibrili ve Mikael, Ve iki büyük melek de, Cebrail, Mibar, işte onlar da gökten geldiler, Adem babamıza onu tebrik ettiler, onu kutadılar. Ya Adem mübarek olsun, teyben kabul oldu diye. Bu şey bizi niye gösterir şu anda adı cemaatimiz? Demek ki bir Müslüman kardeşimiz gitti yanlış yoldan döner de, Allah tevbe de, İslam cemaatine karıştı mı onunla ilgilenmemiz gerekiyor yani. Ona tebrik gerekiyor, ona yardımcı olmamız gerekiyor, ona karşı bir sevgi beslememiz gerekiyor muhtemelen. Bazı gafirler tabii her de olabiliyor toplumda. Ne diyorlar? Sen filan diyorlar. Şimdi namaz camiına çıkmıyor ama bir zaman şöyle şey yapar diyorlar. Bu çok tehlikeli az yamahtemiz söylenir için. Çünkü eğer bir kişi tövbe edip şartları tövbe Allah'a dönmüşse Allah'tan affetti. Allah'ın kuluna kabullendi. Allah'ın günahını mahveti sil yok etti. Allah'ın bir veli kulu hatta şu anda. Bunun için o kişiyi kötülemek onun geçmiş günahını sayıp dertmek yapanlar için çok kötü bir şey. Ve hem gıybet olmuş oluyor. Der. Yapılan her günahın tabi ki bir zararı var azıca Her günahın zararı var. Bu zararlar nedir, nasıl olacak cemaatimiz? hatimam Gazali'ye göre tövbenin kabul olması için üç şey gerek buyuruyor. İlim, hal ve fiil diyor. Üç şey diyor böyle. İlim, günahın zararını kulun ilmen bilim sonra bilmesi günah günahın zararını. Nedir günahın zararı? İkiye ayrılıyor. Biri dünyadaki zararı, ikincisi arttaki zararı. Her günah ki, ona Allah yasaklamıştır, her günahın dünyada zararı var cemaatimiz. Önce bedensel zararı vardır, her günah. İçki kim, şey kişi, o kişinin sağlığına bunun zararı vardır. Kumar haram mı? Haram kulumlu zararı vardır. Sinir sinirini bozar, iradesini bozar, bunalama kişiyi sürükler, ekran hakkında kişiyi çöktürür. Yani her günahın kişi mutlaka dünyada zararı var. Yani işi de bozulur, batırır da kişiyi, kişi bunalama götürür, sürükler, aile yıkar. Her günahın. Mesela Allah korusundan fuhuş biraz daha zina azı cemaatimiz. ...hem salgın hastalıklara sebep olur... ...hem depreme sebep olur muhtemelidir. Yani bir yörede... ...ülkede bir yerde... ...Allah korusuna fuhuz cina fazlalaşırsa... ...orada deprem olmasına... ...hat-ı şerif olabilir. Deprem sebebi oluyor. Bir de salgın hastalığa... ...sebebi olur. Demek ki her hastalığın... insan dünyanın zararı var. Tabi dolayısıyla... ...toplumsal zararı var... Her günahın, bir de tabi her günahın ahirette zarar var cemaat, alete. Tabi dünya zararları, sağlığı bozar, sinir sistemini bozar, işte akciğerini bozar, kalbini bozar, sıkıntı buraları yapar, dalık yapar ama buna tabi önemli bitiyor bunlar. Ama kabirden başlayan o günahların etkisi, mahşerde sadece cehennemde devam edecek. İşte işte önce ilim gerektiğidir ilim nedir? günahlara korkuş hali bilmek gerekir günahları. yani kişi bir harama bakarken gözleriyle bir hanım bir kız başarı dışarı çıkarken şunu bilmeli ki bu yaptığı günahıyla Allah bunu sorguya çekecek bunun bir haline kişi ölürken de çekecek kabirde çekecek mahşerde çekecek sıratı çekecek Allah korusun cehennemde alev içerisinde onu çekecek şimdi tabi günümüzde özellikle şu sıcak mevsimlerde zavallı hanımlarımız kızlarımız açılıyorlar onlara göre hava çok sıcak ama Allah şeref buyuruyor Mevlamız Bismillahirrahmanirrahim. Kul nar cehennem eşed harra levkân-ı yefkâhûn velâb Kul Habib Muhammed onlara söyle nar cehennem o cehennemin ateşi var ya eşed-ü, bak, eşedü harra çok ama çok da şey etli, ısrar bakım onlara. E, onlara acımak gerek alçamağıdır tabi açmak söyleme de gerekiyor. Ya artık imkanlar elverdiyor şey onlara. Allah bu yasaklanmış. İlahi yasak. Allah Rabbül Alemi o tarafa. Bakın hadi mi? Vela buyuruyor. Ayda güneş yıldızlar onun emrinde. Müsahharatın bir emri. Müsahharatın bir emri. Dünya başıboş mu? Hayır. Dünya battan doğuya mı dönecek? Nasıl yapacak? Yılın nasıl dönecek? Her bir yörüngesi var, belli yerlere var. Bütün varlıklar, hatta elektronlar, hepsinin bir yörüngesi var. Allah'ın takdir çizdiği yörüngelerinden bir de ayrılanıyorlar. Allah'tan tam teslim et teslim olmuşlar, e, kulun haddine mi kalmış Allah aşkına muhtemelen be ya? Kulun haddine mi kalmış ya? Nesin sen mübarek insan be? Nesin sen be ya? Neyine güveniyorsun ki be ya? Neydin ne olacaksın? Baksana oraya. İnsan başlangıcı? insanların başlangıcı? Ki de bunu görüyor biliyor işte. İnsan başlangıcı bir damla bir su. Bir kapıtı kan pıhtısı insanın başlangıcı. İnsanın sonu ne? Yer altından şüreyen bir leş. Yani bugün en güzel bir kadını kızını toprağa gelip bir haftada açıp baksanlar ne hale gelmekten. Ne hale gelmekten. İşte tövbe etmek için üç şey gerekiyor İmam Gazali'ye göre. Biri ilim diyor. Günahların zararını görmek. Günahları kurucusu, kanunu kurucusu kim? Kim? Günahı işleyen kişi, günah kime karşı işliyor? Hatta başka bir Eylülullah buyuruyor. Ey gafi insan diyor, sen günahla oyalanma. Bu günah haram mı, mevrum mu, tahrem mevrum mu, işte küçük büyük günah mı? Oğraşma onlara sen diyor, sen şuna bak diyor. Günahı kime karşı yapıyorsun? Günaha kanunu koyacak kim? Allah bunu yasaklıyor yani gerçekten çok fizik bir şey ee, günah küçük bile olsa ama Yüce Mevla isyan oluyor. Yani kim bunu yapabilir? Kimin haddine kalmış? Kalmış bunu ben diyeceğim. Kim evler çekip oluyor kulu sonunda önce kabirde bekletiliyor onu da kaldırılıp başta getirecek, getirecek. İkincisi hal demiştik. Tevbe için halledir. Kulun bu hale hallenmesi, kulun gönlünde, kalbinde, beyindeki melekelerinde bunun artık yerleşmesi, ritmine hale gelmesi ki Allah tarih isten edilemez. Günah aldanan kul mutlaka soğubaya çekilecek. Mutlaka o mevzelerin adaletli yerine gelecek bilmeli. Üçün fiil, nedir fiil adı cemaatimiz? Neden ben bu işledim diye bir pişmanlık işte. İçim ben bunu yaptım. Ne kaldı şu anda elimizde. Ne kaldı elimizde. Ki şu anda son nefesteyiz. Ölümle tane uzatıldık. Uzandık. Artık can çekişiyoruz. Son geldik. O anda bir de o durumdan bakalım kendimize. Ki ölüm acısı... adı ölüm hocası böyle yansa içi yanacak kişi işte böyle insan içi mağazanın yanacak ısıyan yanar her işte böyle ciğer ağzı kuruyacak dili kuruyacak işler. İşte maalesef pişmanlık ölüm sıkıntısı kişi daralıyor bunalıyor bunalıyor İşte ki şu anda günahlarını hatırlayacak o anda hatırlayacak ne kadarinde bir pişmanlık. Neden bunu yaptım? Ne yaptım ben bunu? İşte ölüm yastığına baş koymadan önce inşallah öyle pişman olabilsek hayatta iken günahları terkessek ondan sonra da dil ile fiilen istiğfar etmek. Yani Estağfurullah, Estağfurullah Azim diye Allah'ta inşallah o eser. Bir kimse tövbe ederek ölürse ne olur? Tövbesiz ölürse ne olur? Bu şey alacağım abimiz. Genelde insanlar şöyle bir yanlış bir bilgi var insanlarda işte şu anda gencim de ileride tövbe ederim. Yani bu ne anlama geliyor? Biraz daha kına işleyeyim. Bu Allah'a biraz da isten edeyim. Biraz da Kur'an tanımayayım. Peygamber'e karşı geleyim. Yani büyük bir cinayet bazı ben ya. Böyle, böyle bir şey yapar. Yani ileri tevbe ederim demek biraz da günaha devam edeceğim demek yani. Yani içki içeyim, kulu orayayım, işte fuhşi yapayım, şunu bunu yapayım, namaz kılmayayım. O Mevla'yı isten edeyim biraz anlamına geliyor. Ve buyuruyor Peygamberimiz bu konuda Aleyhisselam adetleri Helekel müsebbifun Helekel müsebbifun 3 sefer oldu. Helekel müsebbifun Helak oldu, helak oldu müsebbifler. Helak oldu müsebbifler. soru sahabeler Kıyla Mehlinga Rasulallah Kim onları Rasulallah? Kale. Benim cevap verdi. Yekul sebbifu estağfiruh Yine tevbedir em diyenler helak oldu, helak oldu, helak oldu onlar. Ona tevbe nasip olmuyor yani? Neden bugün ne tevbe etmiyor? E, günahdan kopamıyor. Gönlük kararmış. Artık günahla bütünleşmiş maden. Allah'tan kopmuş ber, dinden kopmuş. Günahla bütünleşmiş. Günahkasi bağımlık haline gelmiş. Günahtan kopamıyor. Yarın kopacak mı? Yarınki bağımlı daha da kuvvetlenecek bu bağımlılığı. Yarınki olması daha zor olacak. Bakın teygam başlarıyla e buyuruyor. Onlar helak oldu, helak oldu, helak oldu. Kimler ya Resulallah? İleride tövbe diyenler. Tabi kimsenin yana da gücü yok azıca Kimsenin sende yok Bilmiyordum şu an ne olacağını. Bir saniyesi ne olacağız bilemiyorum. Yani... Kul varlık gerçekten çok aciz varlıklar. Varlık bir şey bilemiyorum. Yazı yazılmış, yazı kurulmuş. Şimdi bir kimse günahkar, günah işlemiş. Şöyle bir örnek vereyim. İki hanım diyelim mesela. İkisi komşular, akrabalar veya kardeşler. İkisi namaz kılıyorlar, açık geziyorlar, ikisi geziyorlar. Bunların birine nasip olsa da tövbe etse, uyanabilse, şu ölüm kursu uyansa, gözünü açsa, hakkı hak olarak, gerçek olarak görsün, uyanabilse kişi de bunların biri Allah'a da bir dönüş yapsa, benim Rabbim var, ben ne yapmışım diye. Tövbe etse, öbürü, canım bırak daha, benzerim daha erken daha diye o gece ikisi öldüler. Orada deprem oldu, kaza oldu, bir şey oldu, özellikle ikisi öldüler. Bakın şimdi işte ne oluyor az cemaatimiz? O tevbe eden kişi var ya, on günü affedildi tevbe etmişim. O halde günahsız gidiyor. Tevbe etmeyen kişi, bütün günahını yükser, bütün günahını, on yıl, yirmi yıl, kaç yıl Allah işler etmişse, günahların toplamı, yükünü. Arde götürülüyor, inşallah kurus ya. Kabir yılan olacak yılanlar günahları. Mahşer hesabını veremeyecek, çıldıracak maşyal da. Sıratta yürüyemeyecek günahla ağırlık günahdır. Bir de şey bir teve, onu alacağımız bir kul bulunduğu çevrenin etkisiyle örf, adet, gelenek. Dolayısıyla mesela açı gezen bir kimse o şeyle kapanıyor orada. Ama aslında içi kapanmak istemiyor. Açı gezi içinde pişman değil. Ya da mesela bir kız, açı gezen biri kız, bir kız erkekler erkekler birbirini seviyorlar. Erkek diyor ki kapanması alırım seni diyor. O da sırf bu genci sevdiği için, onu evlenmek için sırf amaçla kapanmaya kabul ediyor bu defa ne olacak şimdi bu bu tabii Allah için olmuyor geçen günahına pişman olmuyor bu kimse yanında bunun şu farkı var kapağından sonra artık günahhtan kurtuluyor ama ama önce günahları duruyor ama Bak, ona duruyor ama onlara pişman olmadı Allah tam dönüş yapmadı tam tebretmedi üç yıl beş yıl açı gezmiş namaz kılmamış, onlara pişman değil. Ama öf adet gereği, evli gereği, çevre gereği, sağlık gereği icabında mesela kişi alkol içiyor, Öyle hastaya alınmış ki, doktor bana kesin son sözü söylüyor oğullar. Alkol olursa ölürsün diyor olur. Bu da ölüm korkusundan bunu bırakıyor. Evet, bıraktan sonra günah işlemiyor, odadan kurtuluyor. Ama bu tevbe sayılmıyor bakmıkta yani bunun günahları duruyor artık gidiyor bunlar bu şekilde. İşte adı cemaatim inşallah bu İncil'i de bilelim, bunu da bilelim. Günahları o alemde taşımayalım. Çok zor muhteremdir. Vallahi çok ama çok zor çok zor muhteremdir. Şimdi mesela güneşte burada dikilemiyoruz uzun bir zaman böyle. Hemen şöyle gölgeye bakıyoruz. Değil mi? Gölgeye bakıyoruz. Sonra e, soğuk bir şey arıyoruz. Şu, şu an imkanlarımız da var ama ya. İmkanlarımız da var. Böyle. Soğuk meşrubat var, dondurmalar var, şunlar bunlar var. Böyle bir soğuk meşrubatı dondurmaya koşuyoruz. Gölgeye kaçıyoruz. İçgeninde bir duş alıyoruz dünyada. Güzel karşı. Ama bir de mahşeri var. Mahşer var. İşimiz çok ama çok da mahşer Mahşer hesap yeri. Tepemize güneş yakacak, yakacak, yakacak. Güneş yakın olacak çok ama. Tamamla ayak tapmadan yer dünyayı yakacak. Maden olacak dünya. Yakacak o İzdiham üst üsüne. Kimse kımıldayamıyor. Gölge yok. Bir damlası yok. Efendim gölgeye gideyim. Hayır izin yok. Bir damlası yok orada. İşte tabi dünyada kim İslam tam yaşarsa... Onlar da fazla kalmayacak. Hesabı çok çabuk görülecek. Ne yapacak bunlar? Arşın gölgesine gidecekti. Arşın gölgesine öyle arşın gölgesi ki, tabi isim böyle. Allah'ın özel yaratığı bir mahal. Allah'ın her yıkkıları orada. Havuz-ı Kemser orada muhtemelen işte. İşte muhtemelen ki Mevla buyuruyor ya cehennem açıp danışacak diye e bırakalım cehennemi de hele mahşer bile mahşer bilhassa şu güneşli günlerde, sıcak günlerde hatırlamışım mahşer o gün gelecek Mevlam böyle buyuruyor o gün olacak çünkü kıyameten kopması da hesablar, hesabı bile yani dünyanın dönüşü güneşin dönüşü, galasyonun dönüşleri hep olan tavri bir ince hesap bunlar işte. Demek ki bir devran deniyor. Bir tamam bir devre tamamlanın Bu anda aynı saatin şey çaldığı gibi süfrecek, o gün gelecek muhtemelen. gelecek bir engellemeniz engellemez. Hiç engelleyemez. bana hiç. Bir akım Bir atmosferik olaylar, atmosferik olaylar. Atmosfer olan olaylar mesela bir kasırga işte yağmur, aşırı sıcak şunlar bunlar bugün insan bunu önleyemiyorlar bilgisayarı, çağdaşlık, şunlar bunlar uzay çağı, bilgisayar, say da say da say bilim teknolojisi say da say ne oluyor efendim ne diyeyim meteoroloji aşırı sıcaklar geliyor artık, bakın. önle sen bunu aşırı kuraklar geliyor önle Aziz cemaatimiz, kim dünyanın dönüşünü değiştiremez böyle. Kimse bunu önleyemez bu muhteremler. Aciz kullarız. Nasıl bu dünyaya geldik, öleceğiz muhteremler. Dünyaya gelmiyor, ana karnına çıktım bir ve kabirden fırlayacağız. O mahşer'de zikirleyeceğiz muhteremler. Ama kim burada her şeyini tam yaparsa ne kadar kalacak orada... Bir namaz vakti kadar. Yani bir farz namazı kılınca kadar maaşlı geçecek, O kadar. Her şeyi tamam. seni biliyor. kulun her şeyin tamam. Geç bakalım serbest. Diğerleri 50.000 bin yıl. 50 bin yıl muhtemelenler. Şimdi de bakalım cemaatimiz günahların ne gibi zararı oluyor? Genel olarak. Hatta şimdi şey, Ramız'a buna bunu. Bugün Aleyhisselam Hazretleri. Ele hati günah isteyen. İzâ hufiyet gizli işlendiği zaman. Bir insan günah işliyor. Ama bunu gizli yapıyor. Lem tadur illa sahibeha. Bunun zararı yalnız günah işleyen kişiye. Kimse bunun yok. Demek ki bir kimse Evinde gizli işti işiyor, kumru oynuyor, huş yapıyorsa, bir kimse gizli güna işliyorsa o bilanın zararı günah işleyen kişi ve kişilere. Beyze üzret felent darretil Bir güna açık işlense ve toplak derse bunu engellemeseler, o zaman darretil Amme e, o zaman bunun zararı amme unma geli genele geliyor diye bakın günahlar açıkça işlendiği zaman nedir günah Allah'ın haram kesaklığı bir şey işte az cemaatimiz tabii bazı belki ben Müslüman güçlüncekler ama az cemaatimiz güzel mekanda bir şey eline geçmez onların. Şu hanımlarımızın soyununa şifak olmaları muhteremdir. Açık işlenen günah bakınız. Açık işlenen bir günah. Yani yatak kıyafetiyle ki bir kız bir kadın babası yanında duramayacağı bir kıyafetiyle ancak kolisyon çıkıyor kıyafetiyle yollara çıkabiliyor. Her günde sayılar çoğalıyor muhteremler. Bu görünenler tabii mı Günah gidemediğimiz bazı yerler, bazı deniz kıyıları tabi bunun binler daha beteri. Demek ki Allah korusun günah açça işleniyor günah. İçki açık işleniyor. İşleniyor. O zaman ne oluyor bu Allah korusun zararı genel olarak bütün o topluma geliyor. Ne gibi zarar gelir? doğal dengeler önce bozulma başlığı ademiz, bakınız. hep böyle olmuş. Hangi toplum toplumsal olarak işletmişler Mevlamız'a önce doğal dengelerin bozulmasıyla başlamış ve çok zamanlarda yağmur götü inmemiş alıca susulluk, kıtlık muhteremler. Başlamış böylece. Tabi Allah korusun bu aşır ısılar az cemaatimiz Allah'ın koyduğu bir kural gereği atomlarda da etkiliyor onlar teremler. Hani fiyatını etkiliyor onlar. İnşallah tabi çalışalım bunlar adam teremler. Yani aynı gemideyiz, aynı gemideyim Onun için bir kişi diye gemi damlaya kalkıyor bana diyemeyiz, değil mi? Hani gemideyiz biz hepimiz. Dünya, uzay gemisi dünya, uzayda boşluğu işte. Yüzüyor dünya, geziyor. Benim muhtemelen der. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Fil erldü emanani. Yeryüzünde iki eman, iki güvence var. Yani afetlere karşı Doğu afetlere karşı yer üstünde helak olmaya iki tane eman, güven var. E emanın Biri benimdi peygamberimiz. Benim diyor. Ayet-i kerimeyle meylam buyuruyordu. Habibim ve ente fihim geliyor ayet-i sen de. arasındaki senle arasındayken iken atap etmez onlara. Diğer peygamberin hayatta iken o peygamber kavimde helak oldu, battı, gitti. E, Nuh Aleyhisselam hayatta yedi. Hayatta iken, helak oldu gitti. Lut Aleyhisselam hayatta iken toplumu kovami helak oldu gitti. Lut gölü hala duruyor bakın. Tıra. Hala duruyor. Bunun gibi daha çok yerler var. Çok yerler daha bunun gibi var. Mesela bir de e, Sabancı Gölü e bakmadı cemaatimiz. Sabancı Gölü'ne bakınız değil mi? Altında herkes bunu artık artık günümüzde artık görülmeye başladı. Bu altında yapılar, binalar çıkıyor. Yani batan bir yer. Böyle gibi çok kavimlere battı. Hep bilinmiyor daha. Çünkü peygamberle bile bilinmeyen peygamberler geldi. Yüz küsür bin peygamber geldi muhtemelen. Bunların herak olman hepsi bilinmiyor bunlar bilinmiyor. İşte Sabancı göre baktı. Herak ol. Batan bir kavim kovtum. Kovtum böylece. Allah'ın gazabı geldi mi muhteremler? Günah açıp işledi mi? Açıp mi günahlar? Tabi Rabbim bir zaman tanır kullarına yine. Tevbe diye. Ama kullar artık unuttar mı meblağımızı? Hayat patladı mı? Ahlak tamamen çöküldü mü? Çöküp gitti mi? Zaten aile yuvası yıkılır. Aile mevhumu kalkar. Çocuklar baş baş kalırlar. Hatta devlete yıkılır o dönemdir. Devlete yıkar, ağlası yıkar bunlar. Dice baştan olan yerler bu şekilde. Çok yerler bu şekilde. Allah Teala peygamberimize verdi. Habib Muhammedim sen aralarında dünyada bunu sürece ümmetini helak etmeyecek falan buyururdu. Dedem eski peygamberlerin ümmeti helak oldu peygamber var ek ama arkadan başka peygamberler geldi, başka toplumlar geldi arkadan. Peygamberin son peygamber olduğu için, arkadan başka biri gelmeyeceği için velam buyurdu, Muhammed'in Habib'in sen hatayken, etmeyeceğim. İkincisi nedir, ha, peygamber hala devam ediyor, vel istiğfarü emanun. ikinci eman, güvence de, İstiğfar, tövbeye sarılmak. İki şey yaptı. Biri Peygamberimiz hayattayken, Peygamberimizin varlığı dünyada hayattayken, ümmet ümmetin Muhammed'e bir afet olarak gelmeyecek. İkincisi, tövbe, istiğfar, sarılmak. Haris devam ediyor. Ve ne mezzubun bi. Ben gideceğim, Peygamber'e. Ben gideceğim. Ve yapka emanül <gülüyor> istiğfari. Ben öleceğim gideceğim, benden sonra artık tehlike çanlara başlıyor ama ne kalır diyor, istiğfar emanet güvenesi kalıyor diyor. Yani ümmeti Muhammed insanlar tövbe ettikleri sürece, tabii şartlarıyla güyahtan koparak, Allah'a dönerek pişman olarak, tövbe edilirse toplumsal olarak şey kalkıyor. Dedikmişler bu hadis şermin sonunda faaliyetim bil istil fari. üzerine düşen görev istifara tebeye devam ediyoruz. Onu devam ediyoruz. Ne zamanlar bu iki şey görüyoruz. İmdeküllü hadisim ve zembin. Biraz iki halde. Haddes bir şey oluşu ay gelince. Aşırı sıcak mı oluyor? Aşırı bir soğuk mu oluyor? Bir doğal denge mi bozuluyor? Düşmandan bir zarar mı geliyor? Hep bunlar ileride gazap bunlar. Bu gibi hallerde çokça çok tevletimiz gerekiyor. İkincisi de her hata günah işleyişimizde Peygamber Efendi. Hata etti, güneşte bir şey yaptık. Hemen Allah'a dönüş, pişman olmak, nadim olmak evden yağlar olmak İnşallah toplumda e, çoğunluk, çoğunluk inşallah Allah döner, günahını terk eder, tebise devam ederse Mevlam inşallah biz affederiz cemaatimiz, bir zaman tanır bizim Mevlam bu şekilde. Ama toplumsal olarak e, Allah korusun iş daha kötü giderse tabi ne olacak bilemez şeyin hükmünü. Tebi tabi her yaşta mal bulacağız cemaatlerimiz. Yalnız genç tevbe etmek Allah katında daha değerli. Bunu arkadaşlar mazeti hadis-i rahmımızın okuyorum. Ma'mishin ebbi yallah azibecel min shab'in taibin. Allah katında bir genç tebenden genç. Onda sevimli, Allah bir şey yok mu? Allah katında. Bir genç. Güneşli imkanları var. Yani öyle şey, öyle günümüzde mutluyorlar. Toplum, çevre, her imkanlar güneşlemek için var. Her şeyle var. Bir genç böyle bir ortamda, böyle bir çevrede ama Evet yani. Bugün genç ama o da yaşlanacak. Böyle. Öyle gençler var ki yaşamak taşı olmuyor da onlara. Öyle genç zamanda. Genç yaşamında mezara gidenler var. Allah bir seyret veriyor. Demek ki bir uyanabilirse kişi gençliğinde hayatın en hızlı çağında tövbe ederse Allah'a en sevimli sevgili budur. Tövbe ana kadar mazgut tövbeler muhteremler. Kardeşleri okuyorum tümlerden inşallah. Allah tevbe tevbe kabul ediyor. Ya tevbe tevbe abdi malem yugardir. Kul artık can çekişmeye başlamadıktan önce Allah tevbe edebilirse Allah bunu da affediyor muhtemelenler. O zamana kadar da. Yani ölüm arameti belirmeden önce de. Yalnız da var ki o anda tevbe kabul ediyor ama Sebap bize arada giriyor. Sebap istemiyor ama o var şudur. Hiç ne kul gençliğinde tebessüm ederse ne oluyor? İşte birikiyor bak. Mahşede, mizanda sebap lazım, sevapı. Yani mahşer mahkemelik ibrada orada tek çıkar, tek servetimiz, tek ümidimiz biraz daha biraz da, biraz az sevap hale. Yani göze full yuva da Doğanfuli güzel bir mesele başlarda. Mezana bakıyoruz. Dengeci ne olacak bakalım? Grasya dengesi böyle. Hangi tarafa bozuluyor? Tabii araya bozuluyor. sonra şöyle kılın, iklimi, kılın falan görünüyor. Böyle bir ki tabii kılmadı. Koymak han e, bir vakit namazı gü mezana konunca günah bölümüne daim ağa gelecek. Kul bakacak. Eyva denge bozuldu. O ağır bastı. Harf kişi kesiyor kul. Ve bak kıl koyuyor işte. Şunlar buna koyacak. Denge bazen bozuluyor, Düzeliyor ederken Gerçekten. O mahşer var ama Mahkeme kör Yani bütün orada. Onun için oradan Orada. Anne kızından kaçacak muhtemelen. Der. Baba oğlundan kaçacak. Yavru ana boğundan kaçacak... ...karı kaçacak mahşerde. ...nevsi nevsi... İnsanlar da korku... ...çılgınlığa bir korku... ...kütü insanlar böylece... ...de o arada... ...ah... ...o günah yapmasaydım... ...birazı sıhhat yapsaydım... ...işte adı yamak inşallah... ...yani sıhhatları burada çoğaltırsak... ...o günkü mahşer gününde... ...o güneş altında fazla beklemeyiz. beklemeyiz. Peygamberimiz müjde veriyor. Bir farz namazı kılıncaya kadar yani dört hekat iki milyon mesela namazı kılıncaya kadar. Bakıyoruz. O kadar kısa. Sadece. Neden? Allah yaşayabiliyor Mevlamız. Gel bakalım kulaşı sabaşına geldi okul. İkildi. Ve hepsini biliyor. Amrata hepsi yazılmış yazılmış. Hepsi yazılmış bunların. Şahitler hep şahitlik yapıyorlar. Namazları bir anda Kontrol ediliyor, tam namazları. birisi herkese gerek yok ilim var orada. Namazlar hep Oruçlu, tamam. O uçuş tamam, günahlar yok. Varsa bile çok hafif böyle kılpaya bir şey kalmış ki o günah büyük bir yanda hiç kalıyor onlarda. Kulüm, geç bakın arşın gölgesine. kaldı Arşın gölgesine. Tamam gibi kullar arşın oturacaklar. Neye oturacaklar? Çünkü mahşerdeki hesap kapanmadan gidilmiyor. Mahşerdeki bir alem, bir devre. Nasıl ölmeden oraya gidilmiyor? Mahşerdeki bir devre, bir alem, bir dönem. 50 lira bir dönem. Mahşerdeki hesap bitecek, dönem kapanacak. Yanlış şu var muhtemelen bakınız. Bir kimsenin hesabı yok hiç, bitti hesabına. E İnşallah bitiverdi böyle şey. Ama bazı kula alacağı var. Boş değil. Kendi kul hakkı yok. Bazı kul hakkı alacağı var bu Eğer bu kişiyi o kul hakkından vazgeçmez de isteyen isterim derse ona bekleyecek o kişiden gömüse bekleyecek orada muhterem der. Bunu şimdi ne yapmış büyükler? Hep bunu herhalde burada. Hafetmişler. O da beklemeyin derim muhterem haberi. Bir daha da Güneş batan dem, geliyor. Güneşin batıdan dolduğu anda TB kapısı da kapanacak. Yani bu denge bozulacak muhtemelen. Bozulacak bana Bu ayın güneşin dönüşleri gelir. Dünyanın dönüşü şu denge düzen kuralı bozulacak. Öyle ağır gelecek. Siz ay tutulacak, güneş doğacak birdenbire. Bu denge birdenbire bozulayacak. Mümkün astronomi sıfırlayacak. İş yaramayacak anlamda. Sıfır başka olacak. Denge bir anda bozulacak, Altı solacak alem. Daha kendini kopmadan bağlanma. Güneş battan doğacak. Üç gün güneş görünmeyecek. Üç gün. Yalnız sabah kalkanlar onlar bunun farkına varacaklar. Sabah namazı kılacaklar e artık güneşin doğması gerek işte dakika sonra her taraf karanlık an meydanda zikri karanlık her taraf ne, hava bulutu mu değil yıldızda var ama hava açık niye güneş olmuyor acaba bekle bekle sana bakacaklar birini soracaklar güneş doğmuyor doğmuyor aradan zaman geçecek birkaç ay aradan geçecek o zaman fakran varacaklar ey vaziyetler. bak peygamberimizin buyurdu işte alamet geldi Güneş üç gün doğmayacak. Batağımız güneş doğacak. O zaman anlayacaklar bunu tabi. Ne yapacaklar? Sabah namazından kalkanlar. Herkes evine koşacak. Eşine, oğluna, kızına, torun yardına, koşuna yalvaracak. Yavrum kalkın ne olur bakınız, Güneş doğmuyor. Kıyamet kopacak artık. Ev kapanıyor. Ağlayacaklar. Ama onlar... Öyle bir dalacak, öküye dağılacaklar, dağacak, öyküye dağılacaklar ki bunu duyuracaklar bile. Onlara Meryem'e ökü verecek. Garip etmeyecekler Meryem'e Onlara koyu ökü gelecek onlara, duyuracaklar bile bunlara bunu. Tabi sonra uyanacaklar, bakacaklar ki e, saatler vakit geçmiş, iş saatler değişmiş, var ya şunlar, bunlar var. Ama güneş doğmuyor. Tabii orada biri de gerilim olacak ama alemde. Hatta güneş tuttu zamanlar bir kaç dakikada bile sahne de bile muazzam girilim oluyor yani böyle muazzam gerilim olur böyle olacak. o zaman muazzam girilim olacak böyle güneş daralacak, ışıklayacak, patlayacak böyle. Alan başka bir alem olacak üç gün gece hep karanlık olacak. olmazsa ise güneş battan doğacak gayet mat doğacak. Tek yine gelecek ama o zaman TV kapısı kapanacak. Onu gören kâfi imana gelse de imana kabul edilmeyecek o dönemde. Bir affedilecek onlarla her bedel İşte adi cemaatimiz bilhassa bir de inşallah tale sabah namazına kalkma çalışamaz cemaatimiz bedel. Çalışamamışlar inşallah. Yani sabah namazı gerçekten o günün bir başlangıcı. Velbaz Badr Mewt'in bir örneği. Yani kabirden ölmez. Kalkışa benziyor kabrinden yatadan kalkmak sabırlamazı. Eğer insan dünyada e, şu kısa gelirdiği özellikle kişiyi sabırlamazına kalkabiliyorsa nefsini aşabiliyor uykunun tadını terk edebiliyorsa kalkabiliyorsa ve kişi ne kadar istekli, sevinçli, zinde sabırlamazına kalkarsa o kişi inşallah mahşer öyle kalacak kabrinden kalkacak. İliyata var